Açık dedikin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info et bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Mahmut Öndak Koyuncu. Bu hafta bağımsızların davetiyle misafir sunucu olarak bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta çok kıymetli iki konuğumuz var. Selmet Güler ve Tahsin Barabi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sennat Güler belgesel fotoğrafçı uzun seneler e, National Geographic bünyesinde fotoğraflar çekmiş deneyimli bir belgeselci. Şu anda Mardin'de çalışmalarını bağımsız bir şekilde sürdürüyor ve zaman zaman fotoğraf atölyeleri düzenliyor. Sevgili Tahsin de Mardin'de yaşayan bir fotoğrafçı ve eğitmen. Hem de nesel fotoğrafçılık alanında hem de belgesel fotoğrafçılık konusunda çalışmalarını ciddiyetle sürdüren bir arkadaşımız. Onlarla deprem bölgesinde özellikle depremin en sarsıcı etkilerinin yaşandığı Adıyaman özelindeki yaşadıkları deneyimlerinden yola çıkarak felaketlere ve trajedilere bir fotoğrafçının gözünden bakmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışacağız. Ayrıca tanıklık meselesini ve buna bağlı olarak Suzun Son Tak'ın sözleriyle söylersek başkalarının acılarına bakmanın nasıl bir etkikle düşünülmesi gerektiğini masa yatıracağız. Şimdi tam bir felaketin ortasındayız. Resmi olarak on binlerle ifade edilen insan ve diğer canlı kayıplarının söz konusu olduğu, korkunç bir doğa ve kültür yıkımının yerle bir olmuş yerleşim alanlarının oluşturduğu bir tür kıyamet görüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi ikiniz de toplumsal meselelere duyarlı iki fotoğrafçısınız. söze yani sözlerimizi sohbetinizle çok basit birkaç soruyla başlamak istiyorum. Öncelikle Adıyaman'a gittiniz ve olay yerine ne zaman gittiniz? Hemen olayın hemen ertesinden mi gittiniz? İlk gördüğünüz resim neydi? Ee, nasıl bir ortamla karşılaştınız? Bunu kısaca sizlerden dilemek istiyorum. Herhangi biriniz söyleyebilir misiniz? Yani aslında deprem olduğunda, depremin olduğu saatlerde biz bu kadar e, ciddi bir şey olduğunu tahmin etmedik. Var dedi, biz de sarsıldık. E, biz e, öğleden öğleden sonraki depremden e, yıkımın ciddiyetini daha çok anlayabildik ve e, Gitmemiz gerektiğini zaten o zaman da düşünüyorduk. Ben e, eğitmenim aynı zamanda. E, okullar tatil edilmediği için burada mesai beklemek zorundaydık. Akşama doğru okulların tatil olduğunu e, ben öğrendim e, sosyal medyadan. E, ve zaten birinci günü hiçbir yere gidemedik. E, haliyle ikinci gün e, gitmeye karar verdik. E, hazırlıksızdık herkes gibi. İkinci gün ancak hazırlıklarımızı yaptık, arabamızı tamir ettik filan ve gidemeyeceğimizi düşündük. Aslında arkadaşlarımız da bize gidemeyeceğinizi filan söylediler. Çünkü bakanlık hiç kimsenin şehre alınmayacağını söylemişti. Biz de zaten devletin işini yaptığını filan düşündük ama işte Selmet'le beraber her halukarda biz şehre yetişiriz diye düşündük ve Adıyaman'ın sözünün çok geçmediğini ama depremin merkezinde bir yerde, bir tarafında Malatya Elazık, diğer tarafında Maraş, Antep olduğunu düşündüğümüz için orayı tercih ettik Çünkü orada çok fazla medyadan da biz oray, orayla ilgili herhangi bir şey ulaşamıyorduk ve oraya gitmeye karar verdik beraber. Hı hı. Üçüncü günün sabahında yani erken erkenden biz yola çıktık. Saat kaçta vardık bilmiyoruz çünkü telaşlıydık giderken biz Adıyaman'a yaklaştıkça yıkımla karşılaşacağımızı filan düşünüyorduk ama öyle bir şeyle karşılaşmadık yani biz Adıyaman'a gidene kadar neredeyse merkeze varana kadar merkeze varana değil, kadar ciddi bir yıkımla yani hani dökülmüş bir iki duvarın dışında herhangi bir şeyle karşılaşmadık Adıyaman'a girdiğimiz gibi zaten biz Adıyaman'a alınamayacağımızı biliyorduk. Arabamızı park ettik, ee, ilk e, bir enkazlara doğru gittik ve e, yani tabii ki ağlayan insanlar ve bir şekilde e, moloz altında kalan insanlara ulaşmaya çalışan gençler filan vardı. Kimsin elinde? E, Baltası vardı, kimisin elinde balyoz vardı vesaire. Yani yerel imkanlarla e, canlarını kurtarmaya e, çalışan. Evet, yani Hı -hı. aslında gittiğimiz ilk, ilk yani kaz öyleydi ama karşımızda yolun diğer tarafında başka kazlar da vardı. Bazılarının e, önünde yine e, dediğimiz gibi e, yine sivil imkanlar diyelim, Hı -hı. E, binanın sahipleri tanıdıkları diyelim, Hı -hı. bir şekilde onlar kendi imkanlarıyla birilerini çıkarmaya çalışıyordu. E, ama bazı binaların önünde hiç kimse yok. Yani herhalde bina, bina, yani o yani bina yıkılmış ise, binalardan bahsediyorum. Yıkılmış binaların bazılarının önünde hiç kimse yoktu ki hmm. üçüncü günden bahsediyorum hmm. Ee, hmm. olduğu gibi yıkılmış ve öyle duruyordu. Ee, Diyebileyim öyle başladı. Sen ne gördün? Mü? Şimdi e, Tahsin de arkadaşının dediği gibi e, ilk gir girdiğimizde hemen e, girişte e, enkazlar görmeye başladık. Ve bir enkaza yöneldik. İnsanların olduğu bir de bir kepçenin de yeni yeni gelip başladığı bir enkazla karşılaştık. Bir saat, bir saate kadar orada bir fotoğraflar çekelim. Şimdiki oradaki insanları yarı resmi, yarı da halktan oluşan bir müdahaleden bahsediyoruz. Evet. Orada kepçelerle ilk benim çok şeyime giden, yabancı olduğum ya da garip gördüğüm şeylerde bir tanesi kepçeydi. Çünkü ben şeyden biliyordum, Van depreminden biliyordum. Orada kepçelerin hani bir enkazı kaldırırken, insanlar altındayken kepçeler bir enkazı çalışırken neye, nelere mal olabileceğini, sağ karan insanların neler yapabileceğini ben az çok orada gözlemlemiştim ve bana e, çok yabancı geldi. Hatta şöyle diyebilirim, bana bir canavar gibi de e, geldi diyebilirim. E, çünkü bir kepçe müdahalesi çok e, şey bir müdahale değil, çok e, masumana bir e, e, müdahale değil. Hani o kepçe operatörü, diğer insanlar e, bunu bilmiyor, olma, bilmelerinden kaynaklılar belki iyi görüyorlar da ama e, çok iyi değil. E, Kepçesini vururken bir sürü toz e, hiç yoğunlukta düşmese bile bir sürü toz o sağ kalan insanların yüzüne gelebilir. Nefeslerini işte darıcık bir yerde e, kalmış yani olan insanlar Yani o an açısına doğru bir araç değil demek istiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle kullanılması. Olması gereken şu aslında e, büyük yoğunlara ton parçalarını vinç kaldıracak, geri kalan e, parçalara insan eliyle müdahale edilip o şekilde sağ kalan insanlara müdahale edilmesi gerekiyor. İlk e, bana garip gelen oydu. E, biz çalışırken işte sağdan solda insanlarla konuşuruz ama birileri bize hep diyordu ya bu nedir ki sizin gördüğünüz bir merkeze gidip kıy asıl kıyameti orada göreceksiniz. Ve ondan kaynaklı biz de hadi gidelim yani... E, Madem ki öyledir. Yani bir görelim nedir atmosfer keşif anlamında. Gittikçe yalanlar fazlalaşmaya başladı. Gittikçe büyük binaların yavıntılarını facianın büyüklüğü ve korkunçluğuyla korkunçluğu yine... daha çok hissetmeye başladık. Uh -huh. Ama ilk merkeze gittiğimizde bana, bana daha çok garip kalan şuydu. İlk cenazenin şey, yani olsun, çıkart, çıkartılması. çıkartılması. Orada sadece yerel ve akrabalar bunun müdahale ve elle. Tahsin'in dediği gibi kimisi balyozla, kimisi işte levyele, çekiçle müdahale edip birini çıkartılır ve o çıkartılan biri iki kişi sırtına verdi. Her bir işi bir betanenin içine konuldu ve her biri bir köşeninde tutup onu sahanın dışına çıkartılmasıyla Orada aslında çok da devletin olmadığını e, evet. şahit olmaya başladı. Evet, yani birçok yerde olduğu gibi e, depremin zaten e, Cumhurbaşkanı da söylediği itiraf ettiği şekliyle ilk birkaç gün Adıyaman özelinde de söylediği şey bu. İlk birkaç gün bizi e, müdahalede bulunmadık, Bizi affedin şeklinde sözler söylendi. Peki siz yani e, atlayıp giderken ilk e, e, neyi Görmeyi ne ne vardı kafanızda, neyi umuyordunuz e, bir fotoğrafçı olarak söylüyorum. Yani ve ne gördünüz? Giderken ki düşüncelerinizle rastladığınız manzarasındaki düşünceler değişti mi? Ya da e, büyüdü mü, küçüldü mü? Nın, psikolojinize nasıl yansıdı? Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Şimdi e, ben hem... E, 99 e, İstanbul Gölcük Depremi'ni e, göre, e, hisseden gören biri olarak hem de Van depremini e, fotoğraf e, çeken biri olarak e, gene öyle bir şey e, düşündüm. E, yalnız e, oraya gidip merkeze gittiğimizde e, çok da öyle masumane yani onlar gibi küçük e, bir deprem olmadığını daha çok bir yarı kıyametle karşılaştığımızı e, hissettim ve e, cidden beni şaşırttı. Yani o yarırken yan. çünkü her yerden çarlıklar geliyor. Herkesin e, yüzü paramparça. Herkesin yüzünde e, oturmuş bir ağacı e, acı ve herkes çaresiz. O büyük yalıtların karşısında akrabalar oturuyor. Kimisi çocuğu orada, kimisi gelini orada, kimisi torunu orada, kimisi babası orada, annesi orada ama sağ olabileceğini herkes kimse inanmak istemiyordu. Yani bu, bu bir tür şaşkınlıktan ziyade bir şok kesinlikle. şeyi alıyorum ben senden. Kesin, kesinlikle. Hiç bir... kimse o e, denli büyük e, düşünmemiş olacak ki. Herkes bir şokta. Ve herkes oradaki ölülerin sağ olabileceğini tasavvur ediyorlardı ve çaresizlerinden kaynaklı kimisi ağlıyor. Kimisi çığlıklar atıyor. Kimisi sağa sola işte imdat diyor. E, yetkili birilerini e, e, bulmak istiyor. Getirip işte oradaki akrablarını çıkartmak istiyor ama cidden o çok yetersizdi yani Anladım. ilk üçüncü gün öğleden sonra gitmiştik biz burada kurtarma ekipleri çok yetersizdi daha çok insanlar kendi yerleriyle peki e, tahsinle devam edeyim e, tahsin bu Selmet'in tasvir ettiği ortam yani bu kıyamet felaket çok yani tarifi herhalde gözlerinizde tarih boyunca ömrünüz boyunca öyle bir şeyle rastlamayacaktır siz bunu gördüğünüz anda e, bu çığlıkların ve iniltilerin, bağırışların yükseldiği ortamda e, siz mesela bir fotoğrafçı olarak hemen bir şeyleri kadrajlayıp kamuoyu oluşturmak adına, e, dünyaya duyurma adına hani e, sözlerinizin başında da Adıyaman'ın ilk başta çok sesinin duyulmadığı e, bir ortamda böyle bir e, şey aciliyet hissi e, gelişti mi sizde? Hani bir... Nasıl gelişmez? Evet. Yani sadece bizde gelişmesi değil zaten. Çünkü kiminle karşılaşsak zaten bunu söylüyorduk. Yani sesimizi bir yere ulaştırın. Niçin kimse Adıyaman'dan bahsetmiyor? Evet. Yani bunu bir iki kişiden duymadık. Bunu yani ben beşinci gün döndüm. Üçüncü günden beşinci güne. Yani üç gün orada kaldım. Beşinci gün aynı şeyleri herkesten duyuyor. Herkes bizi çağırıp gelin bunları da çekin. Bakın hiç kimse yok, e, hatta biz e, yani az önce Selmet de söyledi işte hani yarı sivil yarı e, resmi çalışan insanlar filan e, onu sonradan fark ettik çünkü sorduk insanlara bak devlet var burada dedik Mersem mesela bazı firmalar ya da bazı vakıflar elbiselerini göndermiş. Bunlar zaten pijamayla çıkmışlar hmm. yani hiç kimsenin üzerinde elbise yok. E, Adıyaman'da üçüncü günde gördüğümüz şey halkın e, üçte birinin üzerinde askeri elbise vardı. E, kadınlar ve erkekler fark etmiyordu çünkü askeriye onlara elbise dağıtmış büyük ihtimalle depolardan. E, onun dışında, ya mesela bir sürü e, renkli e, kamuflaj giymiş insan vardı ve biz işte bak bunlar gelmiş filan e, dediğimizde bize şey dediler. Bunlar bunlar gönüllü gelenler. Ya yani bunlar sivil halk. Sadece bu elbiseleri giymişler. Hı hı. E, dördüncü günde biz e, ki zaten şeydi o zaman şikayetlerde başlanmıştı. Bugüne kadar neredeydiniz? Artık biz birisini çıkarırken televizyon için çekilin televizyonla çekim yapacağız filan. E, şikayetleri başladı. Yani bahsettiğimiz bir cehennem diye tasvir edilebilir mi? Kesinlikle edilebilir. Hı hı. Bitti mi? Bitmedi. Yani deprem bitmedi. Hı hı. Deprem meğersem, hani bir iki dakika süren, titreyen ve sonra bir şeyleri yıkan bir şey değilmiş. Çok uzun sürecek bir şey. Evet. Ya Bunun da 100 yani yıl belki 100 yıldan fazla da süren, etkisini süreceğini söyleyebilirim. Ee, sanat açısından da bu böyle olur. Ee, anı açısından da böyle olur. sizi orada işte e, merak ettiğim şey bu o anda ilk refleksiniz nedir? Yani bu çığlıklar ortamında siz hemen neleri odaklandınız? Yani kameranızı neye yönelttiniz? Ve bunları hemen paylaştınız mı? Bir yerlere gönderdiniz mi? Onu çok kısa... Şimdi onunla. bir yerlere gönderme olay şu. E, e, Sanırım tahsinde de olmadı. bende de olmadı. Şundan kaynaklı olmadı. Çünkü bir e, ajansda biz ajans, mesela bir ajansla birebir çalışan birileri ulaştırabilirdi. Belki onun eksikliğini de orada hissettik biz. Çünkü millet diyor ki bizi bizim durumumuzu, bizi çekin bir yerlere ulaştırın diyor. Hı hı. E, ulaştıracak hiçbir materyalimiz yok. E, bağlantılı olduğumuz bir yer yok çünkü biz bağımsız çalışıyoruz. Sadece belki elinizde sosyal medyanız vardı ya. e, Evet yani sosyal medyanın dışında herhangi bir şey yok ve zaten o, o da işlevsiz yani üçüncü gün diyordu da üçüncü günde elektrik mi vardı? Yok, elektrik yok. Şebekeler içi, yok. İnternet de bu arada. Ee, bir, iki, bir, bir bir iki yerde internet çekiyordu. Bir iki yerde dedim hani bazla böyle 100 metre karalık bazı alanlarda internet çekiyordu. Eee tabii onda bilmiyorsun zaten çekip çekmediğini rastgele. Orada şey yapabiliyorsun. Ee, he, he, elinde herhangi bir şey yok. Yani mesela ben şöyle söyleyeyim, o bahsettiğin şokla ilgili söyleyeyim. Oraya gidip, yani biz orayı fotoğraflamak için gittik tabii ki. O durumu, o ciddiyeti, o şeyi e, kayıt altına al, almak için gittik. Ama oraya gittiğimizde mesela pişman olduğumuz şeylerden bir tanesi de keşke yanımızda iki kişi daha olsaydı. Biz de Moğoluzları kaldırsaydık. Hmm. Evet, onu da evet. sormak istiyorum aslında. Siz böyle bir oraya gittikten sonra e, oradaki kurtarma çalışmaları ilgili o çaresizliği gördükten sonra... Yani e, arada da olsa kamerasınızı bırakıp mesela bu tür e, şeyler yaptınız mı merak ediyorum. Şimdi e, o tür şeyleri daha çok değil de insanları e, dertlerini dinleme. E, çünkü biliyoruz e, hı hı. içleri dolu, hı hı. E, öfkeleri dolu. E, paylaşmak istiyorlar, içlerini boşaltmak istiyorlar. Hı hı. Bu anlamda hem ben hem Tahsin arkadaş e, saatlerce bazen bir yerlerde oturup işte... E, Neler yapılabileceği, ne olacağı, işte ne oldu, kim var burada gibi sorular soruyorduk. Ve onların bir nebze de olsa Tezgin. dertlerini paylaştırma zemini hasılıyorduk. E Tabii bu tür anlarda fotoğraflar da çıkıyordu. Gözümüzün önünde fotoğraflar kayıyor, gidiyor ama umursamıyoruz. Daha çok o insanların o anki durumları, o anki psikolojileriyle Şahsen e, Tahsin arkadaşla da aynı şeyi gördüm. Hı -hı. E, onlarla e, bir nebze de psikolojik destek ne bileyim e, onların işte paylaşımlarına bağladım, bir e, şey olma e, anlamında. Yalnız şu e, öfke çoktu. Hı -hı. E, kızgınlık çoktu. Hı -hı. Özellikle ilk 48 saatin Adıyaman isminin e, ihmal edilmesi ya da edilmesi orada sanki hiçbir şey yokmuş insanların davranması ve insanlar burada dur doğru yani bütün partilerde şey, e, insanlar buna doğrudu ve burada ilk karşılaştığım doğruluk e, öfkesi şöyle e, oldu şimdi ben gidiyorum böyle bir yere doğru e, biri oturmuş bir yerde bir işte betonnya'nın içinde e, şey üzerinde e, ağlıyor belli ki orada e, akrabalar yeni çıkmıştı bir tanesi e, biri de onun başına onu teselli ediyor e, o sokağa doğru giderken beni elimde e, makineyi görür görmez hı hı. E, küfür etmeye başladı bana değil ama hı hı. benim üzerimden basına hı hı. Yani e, seni basın yeni geliyorsunuz? Ha. her ha. şey bittikten sonra işte e, siz üç gündür neredesiniz e, gibi ve e, ağır e, küfürler etti. Ben e, şahsen e, karşısında kaldım Hiçbir şey de yapmadım. Hı hı. E, yapılamazdım. Ne Zaten söylenebilir Ağlayan şey bir mi? insan ne evet. söylenebilir ki? E, ve haklı e, bir şekilde. Çünkü orada cidden basın yetersiz, cidden bu insanların sesi duyurulmamış. Ve cidden o insanların bazı e, insanların kurtarılabilecekken ilk günlerde kurtarılamış. Ve insanlar şuna inanıyor ortarı bilirlerdi. Bunlar çabuk gelmiş olsalardı artık bunlar ölmeyecekti. Anladım. Hissi var ve bu öfke geç kalınmasından kaynaklı. Öfkeleri kabarıktı ve ben şahsen bu şeye dengeldim. Yani ben, ben, denk benzeri ben. örneklerle karşılaştık. Yani yani depremin 3. gününde insanlar kendi çabalarıyla tanıdıklarını çıkarmaya çalışıyor. Herkes tabii ki canlı arıyor ve ikide bir şey diyor. Aşağıda bir ses var. diyor. Hı hı. Ee, bütün çalışmalar duruyor. Ee, dördüncü, dördüncü güne kadar bu böyleydi. Çünkü dördüncü günde Amerikalılar gelmiş, köpekleriyle falan geldiler. Yine aynı yerden. Yani bir gün boyunca ilk, e, uzman birilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Buradan ses geliyor diyor. Ve kendi çabalarıyla betonu kırıp bir kuyu gibi dibe doğru gidiyorlar. Ee, üçüncü gün bitti. Dördüncü gün aynı şeyi yine söylediler. Amerikalılar geldi. Köpekleriyle geldiler ve yok dediler. Burada bir şey yok dediler. Aradan... Biraz zaman geçti tabii herkes çalışmalarına filan devam ediyor. Ee, yer yer başka yerlerde canlı var mı yok mu diye çalışmalar duruyor. Ee, ölçümler yapılıyor dördüncü günde bazı yerlerde ses dinle, dinleniyor. Ee, ve beşinci günde e, o ses gelen yere bu sefer uzmanlar gidip ciddi bir şekilde kazmaya başladılar. Yani beşinci günde yani aslında yani beş gün sonra ama üç gün sonra da oradan <gülüyor> ses geliyordu. Anladım, ee, anladım. Beşinci günde e, daha ciddi çalışmaya başladılar orada. Anladım. Ee, bu bahsettiğiniz durumlar, manzaralar aslında depremin yaşandığı diğer yerlerde de e, çok tanıdık geliyor artık. Hani Hem Hatay'da hem Maraş'ta hem diğer yerlerde bu geç kalınmışlık, bu e, organizasyonluk, koordinasyonsuzluk, ne bileyim farklı farklı spekülasyonlar var, onlara hiç girmek istemiyorum Vaktimiz de dar. Fakat siz bütün bu gördüğünüz manzara içerisinde bir fotoğraf belgesel fotoğrafçılar olarak neye odaklandınız ve neyi önümü plan çıkarmaya çalıştınız? Süremiz çok kısa, çok kısa bunu cevabına. Şimdi ne çekmeye gittik? O anki durumu çekmeye gittik. Oradaki manzara o gözümüze ne çarpıldıysa. E, fotoğraf hmm. olabilecek ama yani ihmal mi e, acı mı e, ne bileyim e, şöyle söyleyelim aslında makina biz orada e, bizim için bir not defteriydi bir not defteri evet Hı -hı. yani biz kısa kısa mümkün olduğunca özet not almaya çalıştık diyebiliriz çünkü her şeyi çekemezsin o kadar çok evet. şey var ki sen gözünde evet, evet, sizin özellikle odaklandığınız şey gördüğün böyle yani. e, 360 derece dönüp gördüğün her şey fotoğraf ama o her şeyin fotoğrafını içinde de çekemezsin. Çünkü öyle bir şey imkansız. O zaman ne yapıyor ne yaptık bir fotoğrafçı olarak ya yani da fotoğrafçılık olarak? Burada dediğin e, Tahsin arkadaşın dediği gibi bir not defterinle işte Nasıl notlar düşüyorsa o şekilde makinelerimizi o şekilde kullanmaya başladık. Tabii ki burada estetizm bir nefs olmalı ki hem darya belge olarak düşebilsin. Tabii ki o bir kaygı var. Hangi hangi kaygıyla hangi açıyla fotoğraf çekmek zorundasın. Tabii ki gene o açıyla fotoğraflar çek. Bütün fotoğraf muhabir değilsiniz, Bir tür belgesel fotoğrafçısınız. Sizin de bu. Kadrajlamak istediğiniz şeyin, çerçevenizin neyi yerleştirmek istediğinizi dair belli bir birikiminiz, belli bir geçmişiniz, belli bir düşünceniz, belli bir ideolojinizin olması çok normal. E, sadece e, süremiz çok kısıtlı. Şunu da e, sorarak e, sohbetimizi sonlandırmak zorundayız. E, bir, böyle bir, yani o kadar büyük bir felaket ki bu belki de kadraja sığmayacak bir şey. Yani... Diyorsunuz ya her şeyi çekemezsin. Yani bu nasıl bir fotoğraflamayla, nasıl bir gardiyajlamayla anlatılır o tartışılır bir şey. Sizi, Seben sen, sen tahsiline göre daha tecrübelisin. <gülüyor> Pardon. E, bu tür felaket anlarında bu acı, başkasının acısına tanık olmak babında sence bir belgesel fotoğrafçının... Etik kuralları ne olmalı? Çok kısaca alayım. Senden de Tahsin'den de alayım. Etik kural olarak şu, gittiğimiz yerin bir kere sosyolojisini, dinini, mezhebini dünyaya bakış açılı bilmek zorundayız. Ve o çerçevede etik olarak onlara yaklaşmak zorundayız. ikincisi gene evrensel, ahlak ve evrensel etik bakımında bazı argümanlara e, konanı bu şekilde yaklaşmak zorundayız. Sırf fotoğraf çekmek için, sırf çarpıcı fotoğraf çekmek için, sırf bir ağlayan insana yani çünkü... acının estetizasyonu, acının pornografisi yapmak burada yani çok daha çarpıcı fotoğraflar yayınlamak e, etik bir şey midir değil midir? Bunu bu bana an... göre etik değil. Çok uzun bir konu tabii. Çok, bana, ba bana göre yani şey. bana göre etik değil. Özellikle kişisel e, kadrajlarda. E, bu çok etik etik değil ama şu olay bir de şu bir olay var ve bir olay insanlara e, belki bellek olarak dair bırak belki de o anki insanlara ulaştırma açısından e, göstermek zorundasın bir şey. ve bir esitize de lazım buna isteriz. Ister. Teşekkür ederim tahsin. Ben senin görüşüne arayım bu soruyu. Ee, yani e, şöyle söyleyeyim Port tabii. Ki, etiğin de, de çok kısa e, bu bu durumlarda yani e. bu durumlarda şöyle söyleyeyim e, Başkasının acısına bakmak yerine başkasının acısına saygı duymak gerekiyor. Yani o ke kesin kesin bir şey. Ee, o kriteri aşmak mümkün değil. Yani o bir ikincisi onlarla onlarla beraber olmak gerekiyor. Çünkü o felakette bir yerden sonra ölüsünü artık yaşamadığını ölüsünü çıkarmaya uğraşan insanların akşamleyin köye gidecekler ve ısrarla bizi de misafir etmeye çalışmaların şeyi o bağ. Yani evet. o bağı kurabilmek. Ee, çok önemli. Ee, onun için bence yani tam başkasının acısı fotoğraflanmalı kesin. Ona inanıyorum. Ee, ama göze sokulacak şekilde değil. Yaklaşım çok önemli. İnsani yaklaşım çok önemli. Utanç utanç değil, haysiyetin ön plana çıkardığı belki bir e, belgesel cilik mantığı e, bütün herkes hepimiz için gerekli bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet olduğu süre çok sınırlı. Konular çok büyük, olay çok büyük. Çok fazla şey konuşulabilir. Hepinize, eğer yani ikinize de çok teşekkür ediyorum. Selmet Güler ve Tahsin Baravi. Dinleyiciler de teşekkür ediyorum. Açık Dergi Bağımsızlar Programı bugünlük bu kadar. Teşekkürler.